Kurusun Ebu Leheb'in elleri. Zaten de kurudu. Ona ne malı, ne de yaptığı işler fayda verdi. Se yaslana randzate lehebin ve mraatuhu hammalatel hatab. Fijidihâ hadlun min o, alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak.